Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound in space. Hazal Ebsunaner, Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Merhabalar, e, zaman köşesindeyiz. E, bugün e, yaklaşık bir beş dakikalık gecikmeyle başlıyoruz. E, trafikten dolayı e, ancak şu anda toparlanabildik. E, stüdyoda Hatice Utkan ve Enis Seymen var. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba Burçak. E, bugün erinci konuk aldık e, ve işleri hakkında e, birazcık e, konuşmayı deneyeceğiz. E, ben kısaca bir giriş yaparsam şöyle bir şeyler söyleyebilirim. Elinci'nin bu 8. sergisi e, Şu anda 13 Kasım'da e, Rampa'da açıldı e, 22 Aralık'a kadar devam edecek Ve ismi Tohum vermeyi Mermi e, En son 2009'da e, Galeris'te Elinci'nin Kişisel sergisini görmüştük e, 3 yıl sonra e, Yepyeni işlerle e, Elinci hatta e, Tohum ve Mermi'nin içinde Bir yandan Yeni ...Sengoy projesiyle birlikte görüyoruz. Ee, ve aslında çok katmanlı. Bir yandan da e, oyun kartlarından... E, ...oyun kartlarıyla ilgili bir videonun da olduğu... ...sadece desenlerin olmadığı da bir e, sergi. E, aslında şöyle bir şey söyleyeyim. 3 yani, yıl e, aslında az bir zaman değil... ...çok bir zaman da değil. E, nasıl oldu bir üç yıl sonra... ...böyle bir sergiyle... E, ...Rampa'da böyle bir sergiyle şu anda... Devam ediyorsun çalışmalarına Benim için aslında çok uzun bir süre sayılmaz Bunun için birkaç gerekçe verebilirim Birincisi Yüksek lisans tezimi bitirdim <gülüyor> Hayırlı olsun Lisans teşekkür ederim Lisansı biraz geç sayılabilecek bir yaşta tamamladım O yüzden 2007'de yüksek lisansa başladım Ve ne şanslıyım ki işte senelerdir beraber sergilere katıldığım kimi sanatçılar hocalarım oldular. Hı hı. Ee, ve tezimi hayli ciddiye e, alarak yazdım. Hani sonucu e, tabii ki herkesin e, ta, takdirine açıktır ama. Başta neydi? Ben Bob Flanigan üzerine yazdım. Bob Flanigan örneği üzerinden sanatçının acısının gerçekliği. Hı hı. E, tezin e, ismi. O benim e, beni sanata ihtirasımı görükleyen en önemli e, sanatçılardan biridir Bob Flanagan. ve e, Ama öf, sanırım böyle akademik bir mesafeden yaklaşamadım e, subjeme. Hmm. Ve e, Bob Flanagan'ın zaten işte yaşamıyla sanat pratiği arasındaki ayrım çizgisi çok silik olduğu için veya hatta belki de olmadığı için ve oldukça da zorlu bir e, yaşam öyküsü olduğu için e, işte böyle biraz empatiye boğulmuş ve <gülüyor> Ee, ...belki fazla duygudaşlıkla o yüzden uzamış bir tez yazım e, süreci oldu. Hani bir 6-7 ayımı evden çok çok az dışarı çıkarak... E, ...sadece işte hastalık ve sakatlık çalışmalarıyla ilgilenerek... ...işte Bob Leningen'in biyografik detaylarını tekrar tekrar e, etüt ederek geçirdim. O yüzden tezimi e, yazarken zaten hiçbir şey üretmedim. Yani hmm. bir 6-7 ay e, sanat üretiminden elime... Başka elime bir konstantrasyondaydın. Şey evet, evet. Ama çalışmalarını zaten bir açıdan teknik olarak da düşündüğümüzde çünkü akrilik desenler, mürekkep, mürekkep evet. desenler, keot üzerine, mürekkep. keot üzerine şey bayağı da zaman alan çalışmalar yani Bunu aslında tekrar tekrar söylüyorum ne kadar sürmeleri gerekiyorsa o kadar sürüyorlar. hani Bu arkadaşlarımla bu sergi vesilesiyle de aslında yeniden üzerinden geçtiğimiz bir konu kültür endüstrisi. ...belli bir hıza alıştırmaya çalışıyor sanatçıları. Hı hı. Yani işte serginizi açar açmaz bir sonraki serginizin tarihini belirlemek hı hı. istiyorlar... ...veya yıllık bir ajanda çıkarmak istiyorlar sanatçılar adına. Yani bunu, bunu suçunu yalnızca galerilerin üzerine de yıkmıyorum. İşte kar amacı gütmeyen kurumlarda sergiler düzenleyen... ...küratörler de aynı biçimde hı hı. bir miktar cendereye sokabiliyorlar sanatçıları... O yüzden bu üretim serbestliğini korumak bir miktar zorlaştı hı hı. sanatçılar bakımından. Hatta bu benim tekrar tekrar verdiğim bir örnektir. Mesela Murat Morova hı hı. benim ergenlik kahramanlarımdan biri ve bana demişti ki Yerin sen hani senin nesin bana sürekli işte geç kalmaktan işte hız kaybetmekten dem vuruyor ama ben 34 yaşında açtım ilk sergimi ve E, ...görünürlük kazanmayı beklemek beklememde... ...yıllarımı e, aldı. Yani belki 40 yaşından sonra ben anca... E, ...istediğim görünürlüğe e, erişebildim. E, e bunun sanat tarihinde başka örneklerine de... ...birazlamak mümkün. İşte Edward Topur 40 yaşında mıydı, 45 yaşında Hı -hı. mıydı... ...şimdi tam ama... ...40 yaşından sonra resim yapmaya başlıyor ve... ...20. yüzyılın en önemli... E, ressamlarından biri bence. O yüzden bir yetişme telaşından... E, Kurtulmak e, çok hayati bir e, e, amaç benim için. E, o yüzden hani resimler uzun sürüyor. Veyahut bu teknik e, beni e, acaba e, geciktiriyor mu gibi kaygılarımı çok geride bıraktım. Zaten İkna Odası'yla yani 2009'da Hı -hı. açtığım sola sergiyle tohum ve mermi arasında çok ciddi bir kopukluk yok. Yani Hı -hı. İkna Odası'nın da e, yaklaşık yarısı desenlerden oluşuyordu. Hı -hı. Onlar da emek yoğun desenlerdi. Ee, o yüzden e, biraz alışmaya başlamıştım o ritme hı hı. Yani bir fikrin kafamda uzun uzun pişmesi Sonra onu hayata geçirmenin de yine e, işte e, nefes e, araları vererek e, tamamlanması e, bu, bu ritme biraz alışmıştım e, O tez yazdığım dönemdeki kopukluk ...zaten bir miktar tansiyonumu düşürmüştü... ...sonra rahat rahat... E, ...tohum ve mermiyi hazırlamaya başladım. Peki bu sergide kaç iş görebiliyorlar? Kaç iş var tam olarak? Videoyla beraber... 62 parça var aslında Yani Delili, ciddi evet. hazırlık gerektiriyor Ve senin evet. işlerin aslında çok detaylı evet. Bunu görebiliyoruz Hı -hı. Gördüğümüz zaman bu çizimler çok detaylı çizimler evet. Ve aslında o çizimlerde Kullandığın her şeyin farklı bir e, Sembolü var Ya da bir odak noktası var Bir kodlanması var kısacası Hı -hı. Bunları mesela e, Üretim e, esnasında e, Çok özgür olup Çizdiğin şeyler var mı? Yoksa önceden kafanda bütün bu kodlamaları ve sembolleri bir şekilde bir yere oturtup mu çizmeye başlıyorsun? Ya çokça eskiz yapıyorum Hı -hı. E resimler için. Yani öyle fazla tesadüfe açık e resimler değiller doğrusu. O yüzden hani zaten böyle hani üretirken kendime e en fazla hani düşünme e aşamasında sürpriz yapma e hakkı tanıyorum. Ama üretirken yani maddi... Ee, emek verirken e, çok fazla sürprize açık bir teknik de değil. Hı hı. Çünkü mürekkeplik kalemin geri dönüşü yok. Yani işte yağlı boyada olduğu gibi veyahut e, kuru kalemde olduğu gibi geri dönüşü yok. Yani attığınız her nokta çizgi o kağıtta kalacak. O yüzden e, bu sürprize pek müsaade eden bir teknik değil. Ayrıca hani üretirken bir yandan da e, düşünsel sürprizlere açık olmak benim için fazla stresli. Hı. O yüzden e, her bir resim için zaten birçok Eskiz yapıyorum ve ikna olduğum eskizi sonra etüt ediyorum. Bir de ediyorum. orada zaten şeyi de söylemek gerekir yani ben bilmiyorum bence demek ne kadar şey de hani güncel sanatta zaten sürpriz meselesi çok da işi yani üretirken malzeme ile uğraşırken çok söz konusu değil. Düşünceli anlamda evet siz birçok noktaya gidip gelebilir birçok şeye karar verebilirsiniz ya da düşüncenize değişiklik yapabilirsiniz ama materyalden bahsediyorsak hani materyali ortaya konarken sanatçı emin olmalı zaten bir şekilde. Hani Erincin'in söylediğinin aslında bir yandan böyle bir Ya bu aslında biraz malzeme ile alakalı bir şey. Hı, -hı. bir video çekiyorsan sürprizlere açık olmak ama oradaki şey yani. ama hani frame'de de en azından oradaki evet. şeyde evet. eminsin hani neyin peşinde olduğunu biliyorsun. Evet. Yani bir şey yakaladım gibi hani daha güncel sanatta net olunması güzel bir şey ki e, bence eee İyi de bir şey gibi geliyor bana. Ama şey çok ilginç yani. Şimdi en iyisi de çok ilginç. Çünkü Enis hemen sonuçta e, yaklaşık bana göre 10 e, yıldır bu alan içerisinde. Ve ilk defa galeri sanatçı ilişkisinin genç bir sanatçı üzerinde kurulduğu örneğine de en iyi örneklerden biri. Hani bu noktadan baktığımızda e, günümüzdeki o yarış hız hani çok hızlı. ...üretmek veya çok hızlı... ...hadi kişisel sergi yap, hadi işte oraya git... ...hadi burada bilmemden gözüksün... ...halindense... ...hani bu belki kuşakla da ilgili bir şey bu. hani Ya evet ben... Başka ee, bir yaklaşım söz konusu. Evet, şimdi benden önceki kuşaklarda... E, ...zaten hani... ...sadece sanat üreterek... ...hayatını idame ettirbilen sanatçı örneği... ...çok çok az. Hı hı. E, dolayısıyla galeriler de... ...hep ticari riske alışık... ...olarak ilerlemişlerdi... ...2000'lere kadar, böyle 90'ların sonuna kadar... ...böyle bir hani ciddi ticari... ...başarı kazanan galeri sayısı... ...parmak... ...parmakla sayılabilecek kadar hmm. az... ...90'ların sonuna kadar... ...dolayısıyla ben... ...şöyle bir avantajlı ara döneme aitim... ...galerisi de açtım ben ilk sergilerimi... ...ve galerisi ciddi... ...bir kırılma noktasıdır... Yani ...türkiye'de galericilik hı hı. tarihinde... Ee, şimdi hem e, yeni bir e, Ne diyelim Yeni bir dönemin açılması mümkün Bu umut havada geziyordu Öte yandan ticari risk al, Almak mecburidir yani Ticari e, garantisi yoktur e, Birçok sanatçının e, Bir yandan da Bu fikirden besleniyordu e, O dönemde açılan hı hı. galeriler Ve Bunların başında da galerist geliyordu O yüzden e, Herhalde en avantajlı ...dönemlerden birine aitim ben. Hı hı. Ee, mesela... Bu işlerin üretimini Eğer... hiç etkiledim ya da... ...veya hani galerilerle çalışırken... ...kendini herhangi bir baskı içerisinde hissettin mi peki süreç içerisinde? Çünkü... ...böyle bir deneyim mi senin dışında çok fazla insanda... ...hani o dönemden bu döneme diye... ele aldığımızda çok da kişi deneyimlemedi... ...yaşamadı. Yani senin açısından nasıl... Ya baskı olsun? altında... ...hissettim mi... Pff eee bir miktar hissetmiş olabilirim ama ya yani bunu savuşturmak için de insanın sadece hani üretmek istediğine sadık kalması yeterli gibi geliyor bana şimdi ya, tabii ki mesela koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği ve hani satılması işte dırnak içinde biraz daha kolay gibi Hı -hı. görünen yapıtların varyasyonlarını bekleyebiliyor galericiler. Yani bu bir tek galericiye özgü de değil. Yani Genel tavır e, e, evet yani sonuçta galeri dediğimiz hani bir ticari bir kurum Hı -hı. ve elbette e, önemsediği önem E, kalemlerin başında da işte ticari başarı geliyor. Yani hı hı. Elbette ki galericiler e, işte ses getiren eee açmayı, bunlara imza atmayı isterler ama ondan sonraki en önemli kalem o galerinin kendini döndürmesi ve kâr etmeye devam etmesi. Yani nihayetinde bunlar ticari kurumlar. O yüzden e, bütün galericiler tabii ki eee e, yapıtlarını satmayı isterler. Hacı bu sanatçıların da hayatlarını idame ettirmek hı hı. için bir şey e, gerekli. Evet. E, çünkü hani eee bir gün, gündüz başka bir iş yapıp işte gece üretmek çok zor bir formül bu. Hani hala birçok e, sanatçı bu formüle e, Fluxus'tan e, şey böyle e, evet ya yani bu formülü izlemek zorunda birçok benim etrafımdaki birçok sanatçı da e, ezici bir çoğunluğu hatta e, işte gündüzleri başka bir işte çalışıp veyahut yarı zamanlı işlerde çalışıp ders verip bir yandan e, sanat üretiyorlar. Yani çok ciddi özveri gerektiriyor. E, ticari başarı kazanmayan e, sanat üretimine devam etmek. Biraz işlerin içeriğine doğru böyle bence bir de. kırılma yapalım. <gülüyor> e, ya Aslında bu yani yazılar çok e, gerçekten yani zaten katalogtaki yazılar çok net bence. Uzun süredir ben bu kadar evet, çok e, net Kesinlikle. ifade eden bir ...şeyle metinle karşılaşmamıştım sergi üzerinden söyleyebilirsin. Özellikle Fatih Özgüven'in metni evet. gerçekten e, senin e, işinle birebir oturan e, bir metin gibi geldi Hı. bana. E, yani mesela işlerinde kullandığım biraz aslında ondan bahsetsek iyi olur. İşlerinde kullandığım bu figürlerden bahsedelim. Çiçekler var ama aynı zamanda işte e, sımsıkı iplerle bağlanmış çıplak bir figür görüyoruz. Onun dışında e, kör gibi... ...ya ben öyle adlandırıyorum ki gibi çocuklar var. Sanki bu Hı. çocuklar Fatih Özgüven öyle demiş gerçi yolunu kaybetmiş gibi. Evet. Ve aslında onun içerisinde bu benim tamamen kendi fikrim... ...çocuklar sistemin içinde kaybolmuş gibi. Yani onların önüne evet engeller çıkmış ama orada bir makine gibi bir şey var. Ve hepsi sanki farklı farklı algılanması gereken... ...ya da incelikle okunması gereken bir edebiyat eseri gibi büyük evet. bir resim. Bu, bu semboller tam olarak neyi ifade ediyor? Yani bu bir bütün müdür senin için? Yoksa her resimde farklı bir şey mi anlatıyorsun? Ee, şimdi bu sergi de evet bütüncül bir gövde var. Yani hı hı. en azından iki büyük gövde var diyelim. Hı hı. İşte bu 8 bağımsız parçayla e, sangoyu aslında bu e, serginin iki büyük bloğu. Hı hı. E, ve o 8 e, e, bağımsız yapıt arasında bir takım kavramsal e, bağlantılar var. Yani bunlar çok da böyle rastgele yanlarına getirdiğim yapıtlar değil. Yani bunları tabii ki parçalayıp başka kombinasyonlar içinde de sergilebilirim ama... ...mesela ilk kısmından bahsetmek gerekirse Sergin... ...yani bu sekiz e, e, parçadan oluşan kısmından bahsetmek gerekirse... E, e, ...yan kavramları bir yana e, bırakırsak... ...mesela anlatı benim için çok çok önemli... ...yani bir e, örneğin bir e, anının işte bir çocuk gözüyle anlatılması... ...işte <gülüyor> polis kaydı için bir şahit, bir kanıt e, olarak aktarılması işte bir edebiyat eseri için kaydedilmesi arasında ciddi farklar var. Hı hı. İşte bu şey gibi işte bir cinayetin işte bir tanık bir mağdurun bir yakını ve bizzat katil tarafından mesela farklı aktarılma biçimleri var. Hı hı. Şimdi bu aktarılma biçimleri o hikayenin aslında her seferinde tekrar yazılması anlamına geliyor ve örneğin benim ...genel anlamıyla en çok ilgilendiğim... ...mevzulardan biri bu. İşte mesela demin bahsettiğin iki resmi... Yani ...Sürpriz Tanık 1 hmm. ve Sürpriz Tanık 2. Örneğin... ...işte ne diyelim... ...ayakta tutulamamış veyahut hayata geçmemiş... ...ütopyalarla alakalı hmm. resimler ama... ...bunları... ...işte mesela çocuk ve yetişkin... ...ayrımı üzerinden... ...düşünmek benim için... ...çok çok mühim. Çünkü... ...yetişkinliğe adım atmak demek işte örneğin bazı imkansızlıkları kabul etmek evet. anlamına geliyor. Yani işte mesela öğrenilmiş çaresizlik denen hmm. kavram benim için çok çok önemli. Yani bazı şeyler değişmez bu dünyada. Bunun, bunun kabulü yetişkinliği ilk adımlardan biridir. Hmm. Yani o teslimiyet hissi benim için çok çok önemlidir. Halbuki çocukta bir, bir hep... Böyle kolay kolay direnç e, tükenmeyen, aşılmayan bir direnç vardır. O o bakımdan ben işte çocuk aktarımını önemserim. Anladım. Yani bize ne kadar saçma yani yetişkinler dünyasında ne kadar saçma görünürse görünsün, ne kadar çok işte hayal gücü tarafından e, işte bozulmuş, distorte edilmiş görünürse görünsün, örneğin çocuk tanıklığı Hı -hı. benim için çok çok önemlidir. Çünkü hem e, çok bencil bir yanı vardır. E, çocuğun e, dünyayı algılama biçiminin hem de başkasına işte onu aktarmakta da o kadar geçirgendir. O kadar Öyle. dürüsttür. Yani bencilliğiyle ilgili de çok Hı -hı. dürüsttür. Hı -hı. Yetişkinlerin olmayacağı kadar dürüsttür ile ilgili çocuklar. O bakımdan mesela sürpriz tanıklarda tabii ki bilinçli bir seçimdi çocuk Hı -hı. figürlerini kullanmam. Çünkü hani ütopya yetişkinler dünyasında artık sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir mevzu. Halbuki Çocuk, her çocuğun bir ütopyası var. Yani değil. bir toplumsal e, bütünlük içinde düşünmüyor çocuk ütopyayı. Hı hı. E, her çocuğun kendi hayali ülkesi var. Ama yetişkinler dünyasında da önemli bir kavram ütopya. Biz artık bir kolektif o, e, ortak yaşamı nasıl kurarız ve nasıl işte adalet sağlarız, işte demokrasi nasıl onarılabilir, nasıl tesis edilebilir düşünüyoruz. Her bir çocuğunsa kendi ütopyası var ve onlardan öğrenebileceğimiz çokça yaratıcı buluş var. Şeyde peki nasıl seyrel alıyorsun Sangoy projesindeki eee imgelere dair ayakkabılar, kuşlar, silahlar ve meyveler. E, bu, bu dört e, neyi diyelim? Dört metaforu e, rastgele seçmedim tabii Hı -hı. İşte, ayakkabılar, ...sınıfsal kimliğin bir tür hı -hı. soyutlaması gibiydi. İşte meyveler arzuya dairdi. Hı -hı. Kuşlar kültürel kimlik ve silahlarda politik iktidara hı -hı. denk düşüyordu. Zaten bunları ee, da çalışmalarda görüyoruz yani. Hem bir yandan, bir yandan da pat, diğer çalışmalarda, yani ilk bölümdeki... E, ...Servax Machine'e veya e, Daddy Babişko'da hı -hı. veya Patriot'ta da e, bunları görebiliyoruz. Evet, e, benim aslında Sangoy'de yapmak istediğim e, şimdi bu sergiyi görmeyen ve proje için tanımayanlar için belki hemen bir kısa not düşebilirim. Hı hı. E, i̇şte bu bahsettiğim 4 e, seride seride 13'er tane resim var. Yani 4 13 ayakkabı, 13 kuş, 13 hı hı. silah ve 13 eee meyve resmi var ve her bir resim bir, bir kavramdan hareketli e, ortaya çıktı. Ve daha sonra işte bu 52 resim e, oyun kartları olarak oyun kartları üretildi. Resimde. Sonra o oyun kartları bir videoda kullanıldı. Şimdi benim burada e, amacım tabii ki oyun çok cazip bir e, yöntem izleyiciyi bir projenin içine çekmek için ama... E, ...benim kuramayacağım cümleleri kurma fırsatını da tanıyor izleyiciye. ya yani şimdi ben serileri kendi e, hı hı. içinde düşündüm. 4 harita vardı. O 4 harita bir tek büyük haritaya dönüşüyordu. E, ama işte benim göremeyeceğim bir takım kombinasyonlar kurabilir Hı -hı. izleyici. ve o yüzden çok elastik bir proje. Eee izleyicinin katılımına çok açık ve Zaten çok Zaten oyunun kurallarını sana sorduk ama tam bir Oyunun bir kuralları yok. Evet, çünkü <gülüyor> hepimiz kendi kurallarımızı koyabiliyormuşuz. Evet, evet. Güzel. Yani sisteme dair çok iyi bir aslında yanında evet. oyunun üzerinden çok iyi bir Ya yani orada biraz beni ilgilendiren Oyun kuralıyla kanun arasındaki e, benzeşimleri ve farkları düşünmek için de bir fırsat yaratmaktı. Yani e, işte e, hukuk sisteminin ne kadar absürt kanun, kimi, e, absürt kanunlar üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. İstersen anonsa da yavaş yavaş gelelim. Tam da hukuk sisteminemişken. Muyuz? Yok e, yani yine de bir anonsa gir bence. Tamam. Girebilirsin ee, daha doğrusu. En e, bir anons yani, var işte bunun. İşte hazır kimi kanunların Eğer ne büyüyüşken... kadar e, absürt olduğunu ve e, işte... o ...kağıt oyunlarındaki kurallardan bile aslında... ...pespaye olduğunu hatırlamışken... ...işte 15 senedir... ...devam eden bir hukuk... ...fiyaskoları silsilesinin... ...kurbanı olan Pınar Seri'nin duruşmasını... ...hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Çünkü 3 kez... ...işlemediği bir suçtan dolayı... ...beraat etmiş... ...ve yeniden ağırlaştırılmış... ...Mbetapis cezası ile... ...yargılınıyor Pınar ve... ...şu an tezi üzerinde çalıştığı için... Fransa'da fakat e, haklı olarak Tabii ki bu davanın sonucuna göre kararlaştıracak e, Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini e, 13 e, Aralık'ta e, duruşma e, çağlayan e, Adalet Sarayı'nda görülecek e, dün akşam bu duruşmaya katılımı genişletmek ve hani ba başka neler yapılacağını konuşmak üzere e, bir toplantı düzenlendi ve Şanar Yurda Tapan çok güzel bir şey söyledi o toplantıda dedi ki Pınar Selek gibi on binlerce aslında hukuk mağduru var Türkiye'de. Böyle hukuk skandalları altında yıllardır ezilen ve sesini duyurmaya çalışan. Dolayısıyla Pınar aslında tek bir numune değil. Ama Pınar'ın davasına eğer biz abanırsak ve mümkün olduğunca çok insan o davanın kaderini değiştirmek için adalet istemek üzere müdahil olursa... Belki bu işte hukuksuzluk duvarında bir delik açılır ve o delikten başka davalar da sızmaya başlar ve başka hukuk mağdurları da böylece seslerini duyurma fırsatı bulur ve onların da kaderlerinde olumlu değişiklikler olur ya da bu çok çok önemli bir hatırlatma. Çünkü hakikaten on binlerce Pınar gibi örnek var hapishanelerde yıllardır çok kötü koşullarda yaşayan veyahut şey i̇şte bitmeyen davalarla boğuştuğu için ikimi cennet kilitleyen. bu konuda zaten. Yani de dava evet, konusunda. Evet o yüzden hani evet Pınar Seleyin davası sembol bir davadır ama biricik dava değildir bunu da aklımızda tutmamız gerekir. Peki şey ne zaman olacak? Tarihi verdim mi? 13 Aralık. 13 Aralık. 13 Aralık. Aralık'ta eee Çağlayan Adalet Sarayı'nda görülecek. Bu tamam. duyuru için teşekkürler. Gerçekten bunu da hatırlatmış evet, oldum. Bu önemli bir şey çünkü. Evet. E, hani programımızın içerisinde bu tür duyurulara çok fazla yer veremiyoruz ama... ...senin hatırlatman gerçekten çok iyi oldu. Zamanımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, belki de son birkaç dakika. E, ben de tam olarak koptum çünkü konuşma o kadar güzel ki... E, ...biraz daha zamanımız olsa... E, ...ve ben devam ederdim. <gülüyor> Halimden çok memnunum kendi odama. Evet. Ee, ...çok teşekkür ederim açıkçası... Ee, ...kendi adıma, program adına da geldiğin için... ...sergi devam e, ediyor... Ee, ...22 kadar. kadar... ...Rampa Ve, Galeri'de onu da hatırlatalım... ...hatırlatalım... ...oyun kartları alınabiliyor... Ee, ...oyun kartları 10 milyon karşılığında... ...10 lira karşılığında... Evet. ...Erinci'nin burada güzel bir hediyesi diyelim buna... Ee, ...hani koleksiyon olmanıza gerek yok... ...Erinci'nin oyun kartlarını da alabiliyorsunuz... ...böyle bir güzelliği var... ...ben... Bir şey yapmadan e, bir paragrafla belki e, programı kapatmak istiyorum. Umarım herkese uyar. E, gözüme çarptı. Burada çok fazla okunacak şey, çok fazla söylenecek şey var ama bilmiyorum. Bana bir şey çok fazla bir şey hissettiren bir e, paragraf. Aynalı Hayvanat Bahçesi. H.G. Masters'ın metni. H.G. Masters'ın metninden bir şey, bir paragraf. Ondan sonra çıkarız diye düşünüyorum. Bu sapkın semboller elden ele dolaşırken de hep beraber şunu kabul etmiş oluruz. Bu ulusal ailede babamız her şeyi gören bakışı ve bizim bu bakışa boyun eğişimiz sayesinde sağlam temellere dayalı bir düzen kurarken annemiz ise hayatın az sayıdaki hazdını sunmak adına kendini fedakarca bize adar. Bu ülke zaten var. Bu ülke hiçbir zaman var olmayacak. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Samansız. This then is sound. Sound in space. Hazal Ebsunarner, Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Açık Radyo program destekçisi olun.